Gerçek bilim fiziktir. Dili de matematiktir. Diğerleri örneğin kimya artık bir meslek okuludur. Kuantum fiziği kimyayı komple açıkladı. Tıp bir meslek okuludur. Meslek yüksek okulu diyebiliriz. Psikiyatri ise tıp dalı bile değil. Sahte bir bilimdir. Bunu ben demiyorum. Tıpın bir meslek dalı olduğunu büyük matematikçimiz Cahit Arf diyor ve birçok fizikçi diyor isimlerini verebilirim. Rutherford da diyor Nobel ödüllü. Gerçek bilim ve tek bilim fiziktir. Fizik dışında dünyayı, doğayı, insanı anlama yöntemimiz yok. Elektrik ve manyetizma fiziğin dev alanlarından birisidir. Birçok dev bilim adamı matematikçi çalışmıştır üzerinde. İşte Gauss, Maxwell, Einstein, Tesla, Edison. Edison'a boşver o sahtekar. Birçok matematik yöntemi bu alana uygulanmıştır. 1800'lü yıllarda dev adımlarla ilerlemiştir. Psikiyatri, deli doktorluğu iken, tabipler odasına kayıtları yapılmamışken, Gauss gibi devler çalışıyordu elektrik ve manyetizma konusunda. 1900'lü yıllar çok önemli. Kuantum mekaniği doğdu, relativite doğdu, yeni matematik teorileri atıldı. Bunlar günümüzdeki uygarlığa temel attı. Ancak aynı yıllarda kötülükler de doğdu. Örneğin öjenik, öjenik denen sahte bilim, sosyal darvinizm ve psikiyatri. Psikiyatristler 1900 yılında tabipler odasına kaydı yapıldı doktor olarak. Eskiden doktor sayılmıyordu. Sa sağlık memuru gibi bir şeydi. Bu iki akım, günümüzü şekillendirdi. Psikiyatri ve öjenik ve sosyal darbenizm, nazi katliamlarını, soykırımlarını, halkların ve insanların katliamlarını yol açarken, kuantum mekaniği, relativite hayatımıza kolaylaştırdı. Kuantum mekaniği, elektrik ve manyetizma ve relativite ve istatistiksel mekanik, dev adımlarla bilimsel temellere, matematiğe dayanarak ilerlerken psikiyatri sürekli yalana battı. Sürekli topluma ve bilime, bilim insanlarına yalan söyleyerek ayakta kaldı. EKT denen beyne elektrik şokuyla tedavi etme yöntemi icat edildiğinde 1938 yılında mucize olarak gösterdiler. Mucizevi bir tedavi yöntemi olarak. Aynı yıllarda fizik, nükleer silahları da yaptı. Tabi kötüydü bu ama bunu enerjide de kullandık. 1950 yılında Lobotomi Nobel ödülü aldı. 49 yılında özür dilerim. Lobotomi de bitti, torazin çıktı, ilaç ilaçlar çıktı, hepsi yan etkileri çıktı, hepsi gözden düştü. Bugün Amerika'da, Avrupa'da ne EKT ne ilaçlar popüler. Sadece bilinsiz halk tabakasına veriyorlar, cezaevlerinde verebiliyorlar zorla veya Türkiye gibi. Üniversitesi bol, cahili bol, ülkelerde halkı kandırarak satabiliyorlar. Bugün fizik ve matematik aldı başına gitti. Her bir dalı bir ömür gerekiyor. Birbirini çürütmesine rağmen örneğin Newton mekaniği ile kuantum mekaniği birbirine zıt görünseler de farklı olsalar da her biri kendi alanlarında doğru. Bir de psikiyatriye bakalım. Psikiyatride birinin A dediğini diğeri B der. Yaklaşık 150 yıldır toplumu kandırıyorlar. Kendilerini doktor olarak görüp doktor değiller çünkü. Tıp bilgileri pratisyen hekim kadar. Ellerindeki devlete dayanarak Siyasi güce dayanarak aldıkları gücü kötüye kullanıyorlar. EKT bitti. Lobotomi bitti. metrozomal şokları bitti. Bunu sonra anlatacağım. İnsülün şokları da bitti. Bunu da anlatacağım. İlaçlar da bitmek üzere. Psikanaliz yani yine devam ediyor. Anlaşılabilir. Ufak tefek dolandırıcılık. Şu anda psikiyatri'nin eğilimi bitme noktasında. Harvard gibi veya işte Oxford gibi, John Hopkins gibi üniversitelerde öğrenciler psikiyatri bölümlerini seçmiyorlar. Hepsi temel bilimlere, çocuk gibi, kadın doğum gibi. Bölümlere yöneliyorlar. Psikiyatri ölüm çağına girdi. Psikiyatri yavaş yavaş ölüyor. Şimdi yaşlılarda ölüm iyiliği denen bir vaka var. Ölüm yatağında ölmek üzere ancak birden iyileşiyor, Herkese sohbet, e, muhabbet, vedalaşıyor. Sonra yatıp ölüyor. Bu beynin bir oyunu. Beyin vücuda emir veriyor. Artık gitme vakti vedalaş diye. Aynı şekilde psikiyatrinin bir ölüm iyiliği var. Bunların sahtekarlığı, yalanı ortaya çıkınca para kazanmak için yeni yöntemler buluyorlar. EKT'yi savunan bazı cahiller var. Ancak bunlar daha fazla savunamıyor çünkü buna tepki dünyada çok fazla. Bunlar yeni bir teknik uydurdular. TMS diye. Elektro, elektroşok, EKT, beyne verilen bir elektrik akımı. TMS ise Kafaya manyetik alan içine sokuyorlar. Çok daha tehlikeli. Önce EKT'yi bir daha bakalım. Kafatasına 450 volt doğru akım verildiğinde şöyle düşünelim. deriyi deriden geçti et ve kan kafatası ve beyin. Elektrik akımı doğası gereği dirensiz yolu, kolay yolu takip edeceği için şu yanaklardan akıp gidiyor. Ancak beyni kafatasını pişiriyor. EKT uygulanan odada et kokusu, yanık et kokusu alır insanlar. Ayrıca Epilepsi nöbeti geçirir. Zaten kendileri de diyor. Bu yapay bir epilepsi nöbetiyle beyni iyileştiriyor. Özellikle depresyonu, bu sefer doğru söyledim, aydıncası depresyondur, <gülüyor> iyileştiriyor. Ancak dişler kırılıyor, kemikler kırılıyor, boyun kemiği kırılıyor ve kalp krizini tetikleyebiliyor. Bunlar ayrıntı, önemli değil. EKT akımı, beynin ön bölgesini, zeka burada, hafıza her şey burada, prefrontal lok diyorlar. Beynin ön bölgesi, burayı mahvettiği için hafıza kaybı oluyor, bilinç kaybı oluyor. EKT'den sonra gözler böyle kanlanıyor, iç kanama geçiriyor, kılcal damarlar patlıyor, saldırganlık. Veya depresif hal gittiği için iyileştirdik deyip aileleri toplumu kandırıyorlar ve birçok olumsuzluktan kurtarıyorlar. Mesela ilaçların etki etmediğini iyi etmediğini görüyorlar bundan kurtulmak için beyni yaralayıp tedavi ettim deyip hem aileleri hem sigorta şirketini sömürüp aynı zamanda bir deliden bir psikopattan kurtulmuş oluyorlar. Şimdi Avrupa Amerika bunu anladı. Çok tepkiler var, çok davalar var ve EKT aile iznine bağlı birçok ailede izin vermiyorlar. Bunlar TMS denilen elektrik yerine manyetik alanla tedavi ettiğini iddia ettikleri bir cihaz çıkardılar. Ve bunu işte eskiden yaptıkları gibi lobotomide, ilaçlarda, metrozomal şoklarında dedikleri gibi mucizevi tedavi yöntemi eskisi gibi değil artık bunlar bitti hiçbir yan etkisi yok ancak birazcık pahalı deyip bunu uygulamaya başladılar. İddiaları şu. Beynin... Nöronları, ufak hücreleri yani elektrikle haberleşiyor. Eğer depresyon halinde, çöküntü halinde bu haberleşme duruyor. Eğer biz manyetik akımı buraya uygularsak indükleriz. Yani durgun elektrik yüklerini harekete geçiririz. Aynı mıknatıs'tan... Elektrik bobininden elektrik üretmeye benzer şekilde diye düşünüyorlar veya böyle söylüyorlar. Ancak gerçek çok farklı. Şimdi önce neden daha tehlikeli olduğunu söyleyelim. Bu 100-150 yıl önceki bulunan bilgiler. Maxwell tarafından, Gauss tarafından bulunan bilgiler. Elektrik akımının olduğu her yerde manyetik akım da vardır. Manyetik akım sürekli hareket eden elektrik yükleridir. Enerji taşırlar. Elektrik ve manyetik alanlar birbirine diktir. Uzayda böyle hareket ederler. Gerek elektrik alan Gerek manyetik alan enerji taşır. Kafayı yani organik hücreleri manyetik alan içine soktuğumuzda her hücre bu enerjiden etkilenir. Bir tüfek saçması gibi düşünün. Beynin tüm hücrelerini bu tüfeğin saçmasıyla vuruyorsunuz. Elektrikten neden tehlikeli? EKT'de elektrik akımında her hücre etkilenmiyor. Dirence göre, elektrik direncine göre e, akım yön değiştiriyor. Ancak manyetik alanda kafayı manyetik alana soktuğunuzda tüm hücreler etkileniyor. Artı eksi kutuplar birbirine böyle ayrılıyor. Kısaca kafayı mikrodalga fırınına koymuş gibi pişiyor. TMS kafayı pişiriyor. TMS'nin yani manyetik akımın nasıl tedavi ettiğini ispat etmeleri lazım. Diyorlar ki işte kemik kırığı yok, işte epilepsi nöbeti yok, unutkanlık yok, yan etkileri yok. Evet mikrodalga fırın da öyle yapar. Elinize mikrodalga fırınına koyduğunuzda eliniz acımaz ancak içten pişer. İngiltere'de bir aşçının böbrekleri pişmiş mikrodalga fırının yanında. TMS de öyle. Etkileri sonradan çıkar. Zararı bu. Faydası ispat edilemedi. Nasıl ispat edilecek ki? Tehlikeli olan da şu. Birçok tıbbi rahatsızlıkta mucizevi tedavi diye kullanıyorlar. Örneğin tinnitus denen kulak çınlamasında. Örneğin migrende. Hatta duyduğuma göre inanmak istemiyorum ama FDA e, fetva veren Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi bunu onaylamış. Böyle bir şey olamaz. Ama onaylamış. Multiple sklorosiste ve birçok e, rahatsızlıkta kullanıyorlar. Seans başını duyduğuma göre 200-300 lirayla 4000 lira arası değişiyormuş. Bu çok tehlikeli. Hem umut sömürüsü, hem sağlığı bozuyor, hem de ekonomik olarak sömürüyor. Ekat'i devlet hastaneleri veya işte bazı klinikler kullanıyor hala. Ancak yavaş yavaş kalkıyor. TMS daha modern gibi, daha zararsız gibi böyle. Göz tembelliğinde kullanıyorlarmış. Multiple sclerosis de... E, damarları sinirleri canlandırmak için bunu kullanıyorlarmış Böyle bir şey olur mu Bu kadar canilik bu kadar bilim dışılık bu kadar sahtekarlık olur mu Eğer bir psikiyatır veya bir hekim size veya yakınınıza TMS önerir ise reddedin İzin vermeyin parasını ödemeyin Zararı EKT'den 10 kat fazladır. Bunun zararı yıllarca devam eder, ömür boyu devam eder. EKT uygulanan kişiler ömür boyu acı çekiyor. Ömür boyu hafıza problemleri, zeka problemleri çekiyor. TMS'nin zararı EKT'nin 10 katı. Tinnitus gibi, göz tembelliği gibi, Migren gibi, multiple siktrosis gibi bu rahatsızlıklarda bunun iyi geldiği sadece bir şehir efsanesi, bir yalan. Şunu unutmayın. Tıp bir meslek okulu, psikiyatri sahte bir tıp dalı, uyguladığı tedavi yöntemleri, Sürekli iflas etmekte. Son tedavi tekniği, uyduruk tedavi tekniği TMS. Bu da psikiyatrinin ölüm iyiliği. Ölmeden önceki son çırpınışları. Gerçek bilim fiziktir. Dili matematiktir. Fizik size elektrik ve manyetik alanın canlı hücreye zarar verdiğini söylüyor. Bu 150 yıl önceki katil bilgi, kuantum mekaniğinden önce, relativite teorisinden önce bulunmuş katil bilgi. Bu yalanlara inanmayın. Bağırma, bahar küleğim, Yadıma düştü. Her enin baktığına bir gözel düşer. Neydi saçlar?